Herkese merhaba. Açık Radyo 94.9'dayız. Sosyal fayda iletişimi üzerine odaklandığımız programım, programımız hemzeminde. Ben Deniz Rauf Kösemen ve konuğum Aylin Gezgüç ile birlikte canlı yayındayız. Yayın masamızda Feray Kabil var. Biliyorsunuz birkaç aydır hemzemini yalnız hazırlıyorum. Ortağım Damla Özlüyer hala vaktinin önemli bir kısmını bebeğine ayırıyor. Bulutlar dört aylık oldu. Birkaç hafta sonra Damla da artık bizimle birlikte olacak. Hasretimiz bitecek. Bugün şirketler ve kurumsal sosyal sorumluluk üzerine konuşacağız hemzeminde. Konuğum Aylin Gezgüç, devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında sosyal ve ekonomik kalkınma üzerine çalışıyor. Aylin hoş geldin. Hoş bulduk. Sen 2007'den 2015'in sonuna kadar meslek lisesi memlek, memleket meselesi projesinin yönetimini üstlenmiştin. Bu projeyi yapan, destekleyen şirketin adını alamıyoruz radyoda olduğumuz Hı. için ama projenin isminden rahatça söz edebiliriz. Hı, tamam. Aslında tanışıklığımız da biraz burada Hı. başlıyor, buradan ilerliyor. Ama daha ilginç bir şey var. E, bu projedeki görevine hazine müsteşarından gelmiş olman. Evet. <gülüyor> ya bu durum senin sosyal fayda projelerine kamu, sivil toplum kurumları ve şirketler açısından bakabilen... E, ...ve bunların hepsinde çalışmış e, az sayıda insandan biri olduğunu e, gösteriyor aslında. Evet. Her üç bileşenin gözünden bakabilmek nasıl bir şey? E, ya eşsiz bir tecrübe. Çünkü e, orada oturduğun yerde e, herkesin kaygısını aslında kısa, orta ve uzun vadede gitmek istediği yeri... Herhangi bir konuya eğildiklerinde o konuya eğilme süreçlerindeki beklentilerini nasıl karşılamak istediklerini görebiliyorsun ve kendini bir nevi böyle boşluk dolduran boşluk doldurma potansiyeli olan insanları bir araya getirebilecek ve ortak bir paydaya ulaşmalarını sağlayacak kilit bir noktada hissediyorsun. Tabi eşsiz bir duygu ama bir yandan da müthiş bir gerilim noktası <gülüyor> <gülüyor> çünkü yani her şey ters de gidebilir. E, karşı tarafı anlamak yani e, atıyorum müz yani müzakerenin bir tarafında şirket tarafında otururken kamuyu anlamak. Hı. Kamu tarafında otururken sivil toplum örgütünü anlamak da aslında müzakerede biraz güç kaybı da yaratıyor olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> yani konuya bir müzakere olarak bakıyorsan ve eski dönemdeki hani e, kazan kaybet tarzı bir müzakere olarak bakıyorsan şüphesiz karşı tarafı anlamak her zaman bir kayıp getirebilir. Çünkü daha verici olmak isteyebilirsin ama konuya ortak sorun ve buna biz ortak çözüm ne getirebiliriz düzleminde baktığında da o zaman kazan kazan kazan ve o kazan böyle çarpan şekilde artıyor. Ben orayı eşsiz bir yer olarak görüyorum. Hmm. E şeyde bu meslek lisesi projesinde zaten kamuyla çok yoğun bir şekilde eğitim evet. projesi olduğu için çalıştınız. E, sivil toplum örgütleriyle galiba e, kısıtlı da olsa yani diğer e, kamuyla ya da şirketlerle çalışmanıza göre çok daha e, kısıtlı çalıştınız. Hı -hı. Ama şirketlerle e, o güne kadar rastlanmayan bir şey oldu. O da e, bir büyük holdingin rakiplerinin de projenin içine e, invol girmesini sağlayabilecek Hı -hı. yöntemler buldunuz. İşte, evet. E, Onlara <gülüyor> ne denir işte meslek, mesleki koçlar e, meselesi mesela mesleksiz evet. koçları. Evet. E, biraz e, bunu konuşalım mı yoksa? Tabii tabii ha. tabii. Yani e, bu şu anda yeni e, böyle elime geçen çok güzel bir kitap var ve o şeyden bahsediyor kitap. Şirketlerin hem kendi kaynakları hem de kurdukları vakıflar üzerinden nasıl değer yaratabileceklerinden bahsediyor ve e, çok sevdiğim... Saydığım, e, senin de sevip saydığın e, e, kişi isim söyleyebiliyoruz değil mi? Evet. <gülüyor> e, Erdal Yıldırım ve Seçil Kınay e, ikilisinden gelen bir öneri. Onlar da yıllardır vakıfçılığı yani Hı -hı. yeni bir eteba taşıyan insanlar. E, Kitapta şöyle söylüyor. Aslında kurucunun ruhu yani bir şirketi kuran kişi de olabilir. Şu anda onun o er kimin elindeyse o da olabilir veya bir vakıf da olabilir. E, o ruh, oradaki misyon, e, oradaki sınırlar, oradaki istekler sizin e, ortaya koyduğunuz projenin e, bütün gittiği yerleri belirliyor aslında. Yani ne kadar geniş bir alan kaplayacağı da ne kadar dar bir yerde kalacağı da hani kısa alanda dar paslaşmalar mı yapacaksın yoksa genişletebildiğin kadar genişletebilecek misin? E, mesleksiz, memleket meslemesi o açıdan o öğretiyle başladı. Sivil toplum örgütleriyle ne kadar çalışabiliyorsak. Ee, o kadar çalışalım diye başladı ve bahsettiğin meslek sesi koçları aslında e, gençliğe yani işte 13-17 yaş arasındaki e, Türkiye'nin geleceği diye herkesin hani söylemlerini taşıdığı meslek sesinde okuyan öğrencilere abilik, ablalık, yönderlik e, yapabilecek kişileri e, toplamayla başladı. Bir araya getirmeyle başladı ve biz o zaman bunu yapabilecek bir sivil toplum örgütü aradık. Çok çok... E, Farklı kurumla ve onların yönderleriyle, liderleriyle görüştük. Kimse 81 ilde <gülüyor> 8 bin öğrenciye 200 okulda böyle bir şeyin altına biz girebiliriz diyemedi. Diyemediği için peki biz bunu nasıl yapabiliriz? Bizim buradaki ihtiyacımız nedir? Tam aslında bahsettiğim kazan kazana dönüştü. Çünkü çalışan gönüllülüğü üzerine kurgulandı. Ve bahsettiğin o farklı şirketlerin bir araya gelmesi olayını... Önce o grup şirketleri içerisinde yapıp denedik mümkün olabiliyormuş çok farklı sektörlerden işte sağlık olsun e, ne bileyim e, dayanıklı tüketim olsun hangi sektör aklına gelirse gelsin buralardaki şirketlerde e, deneyince bunu yapılabildiğini gördük. O yüzden de belli bir olgunluğa eriştikten sonra e, bunu çok gönül rahatlığıyla özünde çalışan gönüllülüğü olan bir sivil toplum örgütüne devretmek mümkün oldu Hı -hı. Dolayısıyla bir yanında kamu yer aldı okullar açısından. Bir yanında şirketler yer aldı çalışan gönüllülüğü açısından. Ama her zaman özünde insan faktörü yer aldı. Ben bunu çok önemsiyorum. Ee, aslında bir başlangıçta söylediğin şeye odaklanmak istiyorum... Ee... Kurumsal kapasitesi sivil toplum örgütlerinin yetmediği ya da e, ikna etmediği, yetebileceğini ikna edemedikleri evet. için bu projede daha fazla e, sorumluluk almak zorunda kalmış e, şirket. Ama bir taraftan Aynen. da hani bir şirketin gücüne, finansal gücü ya da örgütsel kapasitesine erişmek de e, oldukça zor bir şey tabii. Onu da kabul etmek lazım. E, burada şey devreye giriyor. E, konumuzun gelişiminde daha çok konuşacağız belki ama... E şirketler neden sosyal sorumluluk yaparlar? E daha doğrusu bunun adına niye sosyal <gülüyor> sorumluluk derler? <gülüyor> Tam özü diyorsun. Kalbindeki soruyu bir an evvel <gülüyor> Ya Aslında ya şirketler de benim görüşümde senden benden farklı olmayan canlı varlıklar. Yani sen bir birey olarak sadece kendinle meşgul değilsin. Çeşitli sosyal sorumlulukların var. Ama bunlar aynı zamanda senin kendinle ilgili şeyler. Yani şirketlerin temel sorumluluk alanı kurumsal sorumluluk. Buna bir de sosyali ekliyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk oluyor. Yani sen kurumsal olarak sorumluluklarını yapmayıp e, sosyal sorumluluk yapmaya kalkışamazsın. Hani burada bir retorik hatası da oluyor. içerik hatası da oluyor. Aslında zikri neyse fikri <gülüyor> o oluyor biraz da. Çok doğru. <gülüyor> çok çok doğru. E, bir, e, bir Yaşayan bir varlık olarak etrafımıza nasıl etki bıraktığımıza dikkat etmeye çalışıyoruz yapabildiğimiz ölçüde. O sosyal sorumluluk da bana bunu anlatıyor yani çalışanına Özen gösteren müşterisine dikkat eden tedarikçilerinin hani ensesinde oturmayıp onların yücelmesine yükselmesine yardımcı olan kendi faaliyet alanı ile ilgili çalışan sivil toplum örgütlerini desteklemeye çalışan bir şirket işte vergisini ödüyorsa, yasalara uyuyorsa, kaçak saçak işler yapmıyorsa oradan buradan sarka zaten yeteri kadar sorumluluğunu yerine getiriyor. Bunun üstüne kimse ilave bir sosyal sorumluluk yap diye karşısında durmaz yani. Tek yapacağı şey orada hani sevgi ve saygı göstermektir. Sen e, ikinci Ömzem'in konferansının konuşmacılarındandın. Evet burada yani o konferansta kurumsal sosyal sorumluluğun bir halkla ilişkiler çalışmasının ötesine geçebilmesi için neler gerektiğini Hı -hı. anlatmıştı. Konuşma başlığı da çok ilginçti. Bize birkaç çocuk, gülümseyen teyzeler <gülüyor> ve bir basın toplantısı lütfen. <gülüyor> Alıyorum öyle siparişler. <gülüyor> aynı eksenden gidersek <gülüyor> evet. bunu nasıl aktarabilirsin? <gülüyor> de yani şöyle bir şey, şimdi yine bu bahsettiğim kitapta yapabileceğiniz en iyi iyilik, en fazla iyilik nedir diye bir kitap. Bir de ee, özel e, özel varlık nasıl sosyal fayda getirebilir? How Private Wealth is Changing the World the Foundation diye bir kitap. Orada şundan bahsediyor. Yani e, sizin e, gerçekten ortaya bir e, fayda koyabilmeniz için o faydanın sizin içinizden de olması gerek. Yani ben nasıl tişörtümü sana versem, sen de bu biraz sakil duracağı gibi yakışıklı bir adam olsan da senin tişörtün de bende olmayacağı gibi herkesin projesi de kendine özgü tasarlanmalı. Çünkü hepimizin bıraktığı ve bırakmak istediği iz farklı ve etki alanımız farklı. Yani nerede etki alanımız varsa orada yapabileceğimiz faydanın en fazlasını, en etkilisini, en kalıcısını yapmak önemli. Ve ben şeyi de çok önemsiyorum. Yani hani ben bunu yaptım en iyisi ben yaptım. Bu bir ekosistem. Hepimiz sorunların bir ucundan tuttuğumuzda ancak o sorunları çözebilme şansına sahibiz. Küçük küçük adacıklar çok değerli ama hem sivil toplum içinde bizlerin hem sermaye ekosistemi içerisinde şirketlerin hem de Devletin ve kamu kuruluşlarının bir araya gelip bu ortak faydayı, sinerjiyi yaratıyor olmasını çok önemsiyorum. Başka türlü çünkü sorunlar daha gibi yığılabiliyor. Onları başka türlü çözmek hani mümkün değil. Yani bir noktadan sonra zaten bu tür sosyal sorunların çözümünde kamunun ağırlığı ortaya çıkmaya başlıyor. Yani siz ne yaparsanız yapın işte senin... ...içinden geçtiğim projede de benzer bir şey olmuştu. Hı hı. Muhtemelen hazine müsteşarında çalışırken de benzer bir şeyler <gülüyor> olmuştur. <gülüyor> Tahmin ediyorum ki. Ee, ama e, proje nasıl giderse gitsin, hangi yola sokarsanız sokun... ...kamu buna sahip çıkmazsa, son noktada onu sürdürülebilir halde bir... E, ...işte yasal prosedüre, e, bir iç e, uyum biçimine vesaireye dönüştürmüyorsa... E, ...o yapılmışsa sadece, o yapılmış şey evet. sadece bir örnek olarak kalıyor... Ve yani küçük küçük alanlarda da iyi örnekler olarak varlığını da sürdürebiliyor. Burada evet. şirketlerin son döneminde ağzına e, pelesenk ettiği laflardan biri de sürdürülebilirlik. Hmm. Ve e, her şey gibi daha önce buna en yakın komşu neyse onun içine yerleştirildi bu. Yani şimdi sur, e, sosyal sorumluluk projeleri... Hmm. ...kurumsal iletişim direktörleri tarafından... ...direktörlükleri tarafından yönetiliyordu. Şimdi artık sürdürülebilirlik projeleri... ...ve sosyal sorumluluk projeleri de bu direktörlükler... ...tarafından yönetiliyor. Bunların ikisinin... ...birbiriyle ilişkisi bu kadar yakın mı? Yani bir şirketin kendi sürdürülebilirliğiyle... ...topluma fayda sağlamak için... ...yaptığı sorumluluk projeleri... ...bu kadar birlikte yönetilebilir şeyler mi? Yani bunu birlikte yönetebilen... ...şirket gerçekten... ...çok vizyoner bir şirket... ...olur. Çünkü sürdürülebilirliğe süreklilik diye de bakabiliriz. Yani bir şeyin sürekliliğini sağlamak. Bu karın sürekliliği olabilir. Çalışanların ertesi sabah işe gelme arzusunun sürekliliği olabilir. <gülüyor> Devletle iyi ilişkilerin devamlı sürekliliği olabilir. Ama aynı zamanda senin o üretim sürecinde, hizmet sürecinde bütün girdilerinin sürekliliği olarak da bakılabilir. Yani sürdürülebilirlik kavramını bazen süreklilikle karıştırıyoruz. Karın sürekliliği diye algılıyoruz. Yeni pazarlara gitmek gibi yorumluyoruz. Yeni ürün çıkarayım onu da satayım diye bakıyoruz falan. Ama aslında orada kastedilen şey biraz dünyanın da sürdürülebilirliği. Hı. Ve insan sistemlerinin sürdürülebilirliği. Çünkü siz biraz önce sohbet ederken seninle çok güzel bir cümle söyledin hemen yazdım. Var, ol var olmayan bir gerçekliğe kendimize hapsettiğimiz zaman e, aslında ne bir gerçeklikten e, bahsedebiliyoruz ne de bir özgürlükten bahsedebiliyoruz. E, yani e, sosyal fayda e, dışarıda uzaklarda bir ütopya değil. E, bugün şu an ve her an ve hep birlikte yaratmak e, gayesini içermemiz gerekiyor ki e, gerçekten sürdürülebilir olsun her şey. Yani buna şirketin de sürdürülebilirliği dahil Bireylerin de sürdürülebilirliği dahil ve sosyal, ekonomik, çevresel sürdürülebilirlikten bahsettiğimizde de bunun içine bütün işte temiz su da giriyor, temiz hava da giriyor, temiz toprak da giriyor ve temiz nesiller yani geleceğe umutla bakan insan nesilleri de giriyor. Ve aldığından fazlasını geri vermek de geliyor. Evet, yani sadece kesinlikle. suyu temiz bırakmak değil, e, yeni temiz su kaynaklarının oluşmasını engellemeyecek evet. bir şekilde üretim evet. yapmak. Ya da işte insan kaynağını öyle kullanmak. Evet. E, o konuşma şeyden gelmişti aslında. E, şirketler e, kendilerini bir... ...şirket olarak tanımlıyorlar... Bir, ...bir tarafta pazar var... ...satış yaptıkları ve kendi e, ekonomik ekosistemlerini sürdürdükleri... ...öbür tarafta da sosyal sorunlar var... ...bu sosyal sorunlara bu pazardan aldıkları kaynaklarla destek veriyorlar... ...böyle tanımlıyorlar ve bu hakiki bir şey değil... ...çünkü pazar sosyal sorunlardan bağımsız değil... ...sosyal sorunlar da pazardan bağımsız değil... ...hatta şirketin kendisi de bunlardan bağımsız değil... Yani ...engelli projesi hmm. yapıyorum... ...dediği zaman şirket bu sorunu kendi dışındaymış gibi yapamaz. Çünkü kendi çalışanlarının ya da çalışanlarının yakınlarının arasında engeller de yaşar. Yani mesele şey olmadığı sürece... ...yoksullukla mücadele gibi... <gülüyor> E, projeler olmadığı sürece ağır projeler olmadığı sürece bu türden yapısal projeler olmadığı sürece zaten şirketin kendisinin içinde var olan sorunlardır evet. çevreye yatırım yapmak demek şirketin kendisine yatırım yapması demektir Aynen. çevreye uyumlu diye oradan gelmiştik Sürdürülebilirlik evet tam da bunu anlattık Hakikat meselesi de biraz oraya hani hakiki olmayan bir şeyin içinde kendilerini varsayıyorlar demiştik ee, şimdi biraz dağıttım ben konuyu. Ben oraya bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki. Tam yani bıraktığın yerden devam edecek bir cümle geldi aklıma. Ee, aslında şu, şu, şöyle bir şey de var şirketleri ona iten geçmişte. E, bütün kamusal hizmeti, e, kamusal faydayı devletin yaratacağına dair bir varsayım ve gerçeklikten hareket ediliyordu. E, nüfus ona göreydi. E, Kaynaklar da sınırsızdı. Yani Hı -hı. az bir nüfusu sınırsız kaynaklarla... ...kalkındıracak bir yaklaşım temelli e, temelinde başladı kapitalizm. Ama şimdi geldiği noktada nüfus sınırsız <gülüyor> ve sınır yani böyle <gülüyor> infinity'ye doğru gidiyor. Dünyanın o nüfusu karşılamak için sahip olduğu kaynaklar kendini yeterince hızlı artık yenileyemiyor... Ve şirketlerin kaynak potansiyeli sınırsıza doğru gidiyor. Hı hı. Dolayısıyla devlet de kamusal hizmet üretme noktasında şirketlerden yardım bekliyor. Çünkü devletler küçüldü, şirketler büyüdü ve devletlerin sınırları var ama şirketlerin sınırları yok. Ve şimdi bu gerçekliğe destek veren yeni bir şey internetin yardımıyla geldi insanlık için diyeceğim. Artık insanların da sınırları yok. Dolayısıyla Hı. denizler ötesindeki bir şirketin yaptığı bir kötü faaliyete sen buradan ses verebiliyorsun ve bir çığ oluşturabiliyorsun. Bunların hepsi aslında bize şunu anlatıyor. Yani sınırlarımız, sınırsızlığımız, özgürlüğümüz, başka birinin özgürlüğü bunlar aslında çok iç içe. Yani her birimizin gerçekliği de diğerinkiyle e, örtüşüyor. Yani global kavramı gerçekten, gerçekten. anlam içeriyor. Aynen. İşte burada e, handikap e, şeyde tabii. Ee, bu sınırsızlığı... E, ...kötülüğünü gizlemek için mi kullanacaksın... ...yoksa kötülüğünü ortadan kaldırmak için mi kullanacaksın? Şirketler için hmm. bence birinci e, şey burada. Felsefe öncelik burada. Kesinlikle. Yani inanılmaz bir pazarlama bütçesi var... ...şirketlerin... ...ve o pazarlama bütçesine... ...yani özüne, içeriğine... E, bu e, kaynak kısıtlarını gerçekten hepimizin ortak e, paylaşım alanındaki sorunları alarak ürünler ve hizmetler üretip onun şey, o şekilde reklamını yapsa zaten kazandığı her birim e, dolardan, eurodan her neyse para birimi bir sosyal sorunu da çözüm getiriyor olacak. Yani aslında oradaki kazan kazan kazanı insanoğlu henüz fark etmedi. <gülüyor> fark ben, ettiğinde çok başka bir yere gidecek. Ben sorun yaratmasınlar yeter bile diye düşünüyorum doğrusu. <gülüyor> Yani bozmasınlar evet, bozduklarını evet. tamir etmeye gerek kalmasın yeterli. aynen işte bo bozmayacak yani baştan evet. öyle bir şey olursa evet ee, bir şarkı arası vereceğiz ama şarkıyı kısa tutacağız Biraz e, laf lafı açtı çünkü şarkıyı damla seçti evet bebek bakıyor ama evden çalıştırıyorum kendisini <gülüyor> <gülüyor> Toplum faydası için gönüllü çalışan bir gencin Chicago'da Chicago'da gençlere fırsat tanınması için çalışan bir sivil toplum örgütü olan IC Stars'ı e, da staj yaptığı sırada ürettiği bir şarkı bu Stajyer Angela e, 2012'de bir şarkı yapmış şarkının adını da Cycle of Responsibility yani sorumluluk döngüsü koymuş Bizi Twitter'da Mira İstanbul adresinden takip ederseniz şarkının video linkine de ulaşabilirsiniz. Altında nasıl yapıldığına dair bilgiler de var. Dinliyoruz. Yeah. Oh. Cycle 24. Let's do it. Ah ah. The inspiration, the motivation, you know the, you know, the clock, clock is ticking, ticking and we, we got, got the world waiting. waiting. No time for debating and contemplating, it's cycle 24, you know we got the world shaking. Legacy of uh. cycle of responsibility, if it is to be, it is up to me. We came together from different places, with different backgrounds and different faces. Pulled together through this program For our community, we take a stand We're leaders, we motivate, we engage Consulting with clients, now we got it made I'ma make the world shake, but first I gotta do some inventory Think back on my life, what's the story? We tried and tried so hard to make a living Doing interviews, but they just wasn't giving Getting to a single mom, doing my thing On my grind, learning what the best Put me to the test Lift up our communities. Get them where they should be. That's what Icy Star's about. Hey, that's what Icy Star's about. I remember them just like they remember me. But when I think, those are some great memories. I used to be with those who pretend to be. Now I run with executives in the meet. CNC levels, top managers, coach me how to handle those. Project deadlines, story headlines, making business plans that make headlines. Looking back. Tekrar merhaba. Açık Radyo 94.9'da canlı yayında Ben Rauf Kesemem ve konuğum Aylin Gezgiç ile birliktesiniz. Yayın masamızda Feray Kabil var. Sosyal fayda iletişime odaklanmış olan programımız hem zemin devam ediyor. Aylin'le e, şirketler ve sosyal sorumluluk kampanyaları üzerine konuşuyoruz. Ee, ben yine sözü aileine bırakacağım. Söyleyecekleri vardır. Evet şey e, sanki e, sosyal fayda kampanyası deyince orada yine benim kafamda bir cümle açtı. Seninle sohbetin e, eşsizliği bu zaten. E, şimdi hani bunu bir kampanya gibi yönetiyorsak eğer gerçekten o zaman bir başlangıcı ve bir sonu olmalı. E, ve biraz önce sürdürülebilirlik süreklilikten bahsettik bir şekilde etkisinin sürdürülebilirliğini de sağlamak lazım. Yani eğer bunu sadece bir iletişim kampanyası yapıyorsan ki ben buna karşı değilim. Çünkü o zaman da bir farkındalık yaratıyorsunuz. O farkındalık sonrasında ihtiyaçları da çok net ortaya koyabilirse eğer ya paslaştığınız işbirlikçileriniz ya kendiniz o zaman birileri oradan kalıcı projeler üretebilirler. Hani sonuç olarak bir kampanyanın gerçekten çok net bir başlangıcı bir sonu bir amacı kendi vizyon ve stratejinizle örtüşen aktardığınız kaynakların geri dönüşünü yani normal bir yatırım yapıyor gibi bir şirketin buna bakıyor olması gerekiyor. Ve bir projeye kalkıştığı zaman da kendisinin yeni bir projeye kalkıştığında ayırdığı bütçe kadar da bir bütçeyi bu işe hani böyle helali hoş olsun gerçekten bir etki yaratıyorum. Üç kuşak sonra bu fay, faydasını <gülüyor> göreceğiz buraya ben bir tohum ekiyorum diye yüce bir gönüllükle koyu olması gerekiyor. Ama tabii dediğim gibi yani ben hani sol tarafta kurumsal olarak bir sorumluluklarımı çok önemsemeyeyim. Çalışanlarıma iyi bakmayayım ama sağ tarafta tohum ekeyim, üç kuşak sonra güzel bir şeyler olsun. Bu zaten hani bizim kitabımızda olan bir şey değil. Kurumsal ve sosyal sorumluluktan bahsediyoruz. Ee, ama ne yazık ki pratikte böyle oluyor. Yani olduğunu gördüğümüz örnekler var ama onlar da... E bir gün mutlaka bir şekilde geri dönüyor. Yani bu bumerang gibi yaptığınız <gülüyor> güzel işler de size dönüyor. E, yaptığınız kötülükler de size dönüyor. E, yani e, işte çok çevresel katastroflarda görüyoruz. Orada görüyoruz, burada görüyoruz, işte e, yolsuzlukta görüyoruz. Yani gerçekten sadece geri dönüş zamanını... Biz kullar olarak bilemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şekilde dönüyor yani <gülüyor> Ya bir de sadece mesele yapmak da değil galiba. Hani evet. bir, bir problemi üstlenip çözmek de değil. Evet. Şimdi yakın dönemde bir kişisel bakım firması işte kozmetik hmm. ürünleri üzerine... ...veya işte ev kozmetiği üzerine falan çalışan büyüyecek bir firma... Hmm. type denilen bir felsefeye geçti. Yani reklam ürünlerini kullanırken Stereotype insanlar kullanmayacak bundan sonra. <gülüyor> Ee, bunu açıkladı ama benim aklıma e, böyle bir şey duyduğum zaman ilk aklıma gelen şey oluyor bugüne kadar bunu yaparak neleri mahvettiniz hmm. yani kaç tane e, kız çocuğunun bu şekilde düşünmesine neden oldunuz kaç tane genç kadının genç erkeğin e, kendisiyle olan ilişkisini bozdunuz e, hmm. sorusu geliyor dolayısıyla e, asıl önemli olan yani daha doğrusu önemli olan şeylerden biri değilmiş, tek önemli değil ama biri o ivmelinin nerede yakalandığı hmm. yani nerede ihtiyaç duyulduğunda Geri durup artık kamuoyu baskısına dayanamayacak hale geldiniz feminist hareket üzerinize bastı o zaman konuşmaya başladıysanız orada ben bir sosyal faydadan çok iletişim hamlesi görüyorum. Hı, ee, ama böyle bir şey olmadığında daha erken tarihlerde daha hani kamuoyunun küçük hareketlenmelerinden etkilenerek bir şirket olarak harekete geçtiyseniz. ...o zaman başka bir şey var. Kesinlikle. O işte biraz önce bahsettiğimiz sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk... ...birlikte yürütülebilir mi diye bir soru sormuştun ya. Evet. Senin ikinci bahsettiğin şirket bunu çözmüş olan. Proaktif bir şekilde yani bir şeye tepkisel olarak cevap veren değil... Proaktif olarak kendisi zaten 5 yıllık, 10 yıllık gideceği yolu planlamış. O strateji içerisinde müşterilerinin ihtiyacını, çalışanların ihtiyacını tespit etmiş. Dünyanın gidişatını, trendleri, nerelerde açmazlar olduğunu görmüş. Kendi etki ve yetki alanında bunu çözmek için bir duruş sergileyen bir şirket. Ve şimdi işte görüyoruz ki artık sınır tanımayan tüketim hı hı. E, bu, bu, bu yaklaşımı ödüllendirmeye çalışıyor. O, o çok hoş bir şey. Yani o zaman sadece anlamam. bir ekonomik varlık değil sosyal varlık haline geliyor. Evet ekonomik şirketten. ve sosyal varlık ve en başından itibaren de aslında öyle görmek lazım da onları belki. Ee, o yüzden o ötekileştirmeler devlette oturan şirkette görüşmez, şirkette oturan devleti sevmez, sivil toplumcu bunlardan hiçbir şey olmaz <gülüyor> diye zaten çoktan umudunu kesmiş vaziyette olmazdı. Ee, hepimiz birbirimize lazımız çünkü hepimiz biriz, bir bütünün parçasıyız. Evet ama realite şu anda tam olarak öyle değil. <gülüyor> tam bir atomizasyon <gülüyor> evet, var bu konuda yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi programı yavaş yavaş bitiriyoruz. <gülüyor> yani atomizasyon var diye bitirmek olmasın. Ee, dilek ve temennilerle bitirelim. <gülüyor> Tamam. Ee, yani bir PR kampanyası bile olsa e, yeter ki farkındalık yaratsın ve insanlar uyansın. E, bu böyle gelmiş böyle giderci yaklaşımlar hiçbir zaman dünyaya ihtiyaç duyduğu dönüşlerinize Z dönüşlerini her neyse T dönüşlerini yapmadı. E, bir sorunla kafaya takmak çok mühim. Onu kafaya taktığınız zaman mutlaka çözümünü buluyorsunuz. Çünkü insan olduğunu diğer canlılardan ayıran en, en temel özellik o. ...yeter ki bir şeyi kafanıza sorun olarak takın ve onu da iyilik üzerinden çözmeye çalışın yani. Taktığınız sorun da birilerinin iyiliğine hizmet <gülüyor> etmek olsun yani. <gülüyor> İyi bir tohum olsun. <gülüyor> Güzel. Programın sonuna geldik e, demiştim zaten. Tekrar ediyorum. Canlı yayındaydık. E, yayın masamızda Feray Kabil vardı. Ben Deniz Rauf Kösemem ve konuğum Ayın Gezgüş ile birlikteydiniz. Çok teşekkürler. Ben Aylin. de teşekkür ederim ev sahipliğinize. Sosyal fayda iletişimine odaklanan programımız Hemzemin her salı saat 16.30'da Açık Radyo 94.9'da olacak. Gelecek hafta aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hemzemin. Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler.